her dalalıkta da evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri istemeyi hepimize nasip etsin. Ve Allah Azze ve Celle o cennetten müjdelediği sahabelerin ahlakıyla bizleri de ahlaklandırsın. Onların aralarındaki kardeşliği Allah bizlere de nasip etsin. Onlardaki şuuru onlardaki amel etme istiyakını Rabbim bizlere de versin. Evet. Bugün kardeşlik dersine e, son bölümünü devam ediyoruz. E, aslında geçen hafta bunu istememiz gerekiyordu. Ama ben maksat hasıl oldu deyip burayı geçmiştim. Fakat üç tane kardeş e, bir terse daha güzel olur en azından anlamadığımız yerler de olabilir deyince ben de bunu bitirmeyi size uygun gördüm. Rabbim bizlere hayır versin. Şimdi kardeşlik deyince bununla alakalı üzerinde hassasiyetten durmaya çalıştık. Ve tamdan e, sütten veyahut örften ve bunların yanındaysa dünden gelen kardeşliğin ne olduğunu anlatmaya çalıştık ve nasıl korunması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ve kardeşlik deyince ne olursa olsun kandakini bile kestirip atılamayacağını, sütten olduğunda e, süt kardeşliği senin elinde olmadığı için bitiremeyeceği ve din kardeşliği de senin elinde olmadığı için din kardeşine süt çeviremeyeceği ve kardeşliği kesilemeyeceğinin üzerinde bulmaya çalıştık. Ve kardeşliği deriye her türlü e, olaylardan, hareketlerden uzak durmamızın üzerinde durduk. Bugün ise kardeşler e, mevzumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi üzerine devam edecek. Geniş olarak kırmızıda bulabilirsiniz ama son kısmını bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Geçmiş ümmetlerdendir İki hasret var size de şirayet ettik. Bu haset ve kindarlıktır. Bu bir yürgüdür diyor. Saçı tıraş ederdim diyoruz. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cemete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ve birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı yani. Bugün inşallah bu konu üzerinde e, durmaya çalışacağız. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Çünkü selam kardeşliğin bir göstergesi olarak burada bize ne yapılıyor? Kumuluyor. Yani selam varsa selam. kardeşlik de var. Bak adamlar önce aleyküm selam bırakın. Baban gibi niye selam vermiyor ona? Yok baba selam aleyküm. aleyküm. aleyküm. Erkek çekildi ya Evet, selam. Selime fiilinden gelen bir kelime kardeşlerim. Ve neymiş bu kelime? Hakikaten e, belki lanet söylenen bu kelimenin, yani lanet derken yanlış anlaşılmasın, gayri ihtiyarı. Hiç düşünmeden kullandığımız bu cümlenin bakın bize neler kazandırıyormuş. Ustulakta bir bakalım. Önce Kelimenin sözlük manasına giderseniz kurtulma, selamette olma, güven bulma, barış, ayıp ve kusurlardan uzak olma manasına geliyor. Bu kelime. Ve kelime fiili ve ondan türeyen kelimeler vardır ki bunlardan bir tanesi barıştır. Bir tanesi teslim olma. Onda güven bulma, ayıp ve kusurlardan uzak durma, barışa girme, hayır ve iyilik içinde olma, emniyette olma gibi anlamlara gelir. Yani sen bir selam veriyorsun, bir selamın, yani selam demek bu kelimeleri ne yapıyor? Manalarını taşıyor. Ve karşıdakine de aynı zamanda sen benden emin ol, benden sana hiç zarar ne yapmaz? gelmez. Ben senin barışık içindeyim. Sana bu selamı veriyorsam artık bizler her türlü uyum içindeyiz diye ne yapıyoruz? Söylemiş oluyorsun yani sırf kelimede. Görüldüğü gibi bu anlamların birbirleriyle de hep yakın bir ilişkisi vardır. Uzak şeyde ne yapmaz? Çağrıştırmaz. Ve aynı kelime esma i̇sna dediğimiz en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nin dir. Selam da Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Yani birbirimize selamun aleyküm dediğimiz zaman her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak olan Rabbımın barışı, esenliği, güveni senin üzerine olsun diyerek aynı zamanda da Allah'ın Azze ve Celle'nin güvenindesin diye ne yaparız? Tarsıdakine sesleniriz. Bazılarına göre selam ismi ise kardeşlerim, bütün yaratıkları her türlü bozukluktan uzaktan ve onlara selamet veren manasında yüklemişlerdir. Ve tayinattaki her şey Allah'ın koyduğu düzene göre devam etmektedir ki Allah'ın bütün fiilleri bozukluk ve düzensizlikten uzaktır. Ve onun takdirinde ve yaratmasında da kusur olması mümkün değildir. Evet. Demek ki selam hem Allah'ın noksanlıklardan uzak olduğunu hem de ondan kullarına gelen esenliği, güveni ifade ediyor. Ve hepimiz namazın sonunda, selamdan sonra bir şey deriz. Ne deriz? Aleyküm aleyküm. Selamdan sonra. Allahümmen teşselam ve min teşselam. Tebarek teyaza ve celal-i vel ikram. Evet. Yani Allahümmen teşselam ve min Selam Böyle demeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Tavsiye ediyor. Ey Allah'ım Selam sensin ve selam da sendendir. Yani namazın hemen akabinde etrafındakilere hem de kendine ne yapıyorsun? Eşenlik diliyorsun. Allah'ın güveninde olduğunu söylüyorsun. Evet. Ve yine kardeşlerim Kur'an'a gittiğimizde selam kelimesi Kur'an'da baktığımız zaman Esenlik ve kurtuluş manasına geliyor. Yani ey müthiş, sana ve seninle beraber olan toplulukla, bizden bir selam ve esenlikle, bereketle gemidenin. Yani artık o e, fırtınadan berisin, o tufandan artık kurtuldun, güvenle selametle ne yap? Karaya ayak bas manasında. Ve selam, Kur'an'da insanlar hakkında kullanıldığında selam vermeyi sözde esenlik, barış ve güven dilemeyi ifade eder ki Allah hakkında kullanıldığı da esenliği, barışı ve güveni. Yani Müslümanın da Müslüman üzerindeki haklarını gündeme getirir. Ve yine kardeşlerim selamın e, cennetteki karşılığına bakıyorsunuz. Cennette de Allah Azze ve Celle onlar tahtlar üzerindedir. Ve Rablarından da onlara ne vardır? bir selam vardır. Ve onlar kendi aralarında da selam, selam, selam diye ne yapar? Gezerler. Yani Allah'ın selamı, güveni, sen üzerine olsun manasında birbirlerine ne yaparlar? Selam derler. Evet. Yine kurtuluş yolu olarak selamdır. Allah Azze ve Celle rızasına uyanları Kur'an'da Kur'an ve sünnette selam yollarına ulaştırır, o insanları kendi yüzünden, karanlıktan aydınlığa çıkarır. Evet. Yani, Kur'an ve sünnete baktığımızda, insanların gideceği yeri de, yani ahiretteki yerine de, Allah Azze ve Celle, selam yurdu. Yani cennetin bir adında ne yapar? Selam yurdu olarak zikreder. Yani, aramızda vermiş olduğumuz şu selam, kardeşlik bağının gösterilmesine sebep olan şu selam, aynı zamanda da bizim cennete gitmemize ne yapıyor? Sebep oluyor. Ve orası adı da? Selam yurdu oluyor. Evet, Müslümanların selam vermesi. Müslümanlar birbirine selam vermekle mükemmel. Selamun Aleyküm ve rahmetullah. Böylelikle kendilerinin ulaştığı selam halini Müslüman kardeşi içinde işlerler. Allah kendisinden razı olsun. İbn Ömer durur, çarşıya çıkar. Gördüğü herkese selam verildi. Sonra gelir oturur biraz. Biraz zaman geçer. Yine çıkar teker teker herkese selam verildi. Oğlu gelip dedi ki baba sen bunu yapmasan bak insanlar senin aklının gittiğini ve hasse aldıklarını söylüyorlar. Abi oğlum onlar cahil insan. Ben onlar için Allah'tan esenlik diliyorum, barış diliyorum, güven diliyorum, çok sevap alıyorlar. Ben onların hayrını istiyorum diyor. Bunun için yapıyorum diyor? Yoksa aklımın gittiğindendir. Yani akıllı insanlar hayrının artması için çaba ve gayret şartı Akıllı insanlar. Evet. Ve selam da Müslümanların Müslüman üzerinden hakları vardır ki altı hakkında nedir? Birisidir. Ve sohbete başlarken de zikrettiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size diyor bir kelime öğreteyim mi? Aranızda selamı ne yapıp Yayın diyor. Yani selam varsa kardeşlik var. Kardeşlik varsa cennette var. İman da var. Selam yoksa yolda görse şimdi Ramazan beni. Ben Ramazan'ın gözüne baka baka selam verme ben gelsem. Ramazan bir daha benim yüzüme bakar mı? Gözün içine bakarak geçtim. Bunlar zor. Ama selam verdiğimizde insanın birbirine yüzü ne yapar? Uçur. Ve selamlaşmaya baktığımızda Allah Resulü ve Vesselam Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin selam şekillerini göstererek o hareketleri bizden ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Göstermeme gerek yok. Bir selam verirken hepimiz böyle veririz. yani Yahudiler böyle, Hristiyanlar böyle, meclisler şöyle yaparlar. Biz dersiz, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Zamanın valilerinden birisi arabada geçerken hoperini şöyle kaldırmış, eğilmiş. Alimin birisi de şöyle etmiş. Vali de yin birisiymiş böyle. Landa ne demiş. Yani zafer işareti yaptı ama ne kazandı ki zafer? işareti yapsın. Dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Ben diyor sana selam verdim. sen de böyle yaptım. Yani tip Ne yaptın da diyor yani zafer kazandın. Yok diyor. Sen soteri kaldırdın, buyrunuzun kaç tane dedi. Ben de iki tane dedim. Bizim aramızdaki selam, selamun aleyküm, aletim selam. Bunun dışında bizde kafayla, kolla, elle selamlaşmak nedir? Yok diyor. Evet, Esselam. demek ki her şeyden önce Müslümanların şiarı alametidir yani bu alamette Müslümanlarda ne yapması gözükmesi gerekir nasıl ki hacca, ümreye giden kardeşlerimiz orada, haccın şiarını alametini ne yapar görür. neydi haccın alametleri müslü i̇şte. safa var, merve var değil mi, arafatı var Müslümanın da alameti neymiş birincisi? Selam. Aralarındaki parolası selam arkadaşlar. Selam varsa kardeşlik de var, beraberlik de var. Ve Müslümanlar birbirine selam vererek tanısınlar. Düşünün şimdi Allah'a hamdursun Rabbim bizlere böyle bir yer nasip etti. Buraya aynı dili konuşmadığımız birçok insanlar da geldi değil mi? Ama konuşamasak bile, anlaşamasak bile İspanyolu geldi, Almanı geldi, İngiliz'i geldi. Tek ortak bir şeyimiz vardı. Neydi? Selamun Aleyküm. Hatta bir bu Bekir vardı. Hallak Temmüsü'ne hidayetine artışın. Selam, selam ver. verdiği zaman Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Selam verirken de tam verildi. Yani hiç yarım almadı. Bir zaten anladığımız teklif oydu. Başka bir şey yok. Hatırlarsanız onu evet bir de Yıldır Kardeşler'in devamı gidip geldik onun dondurma şeyi vardı evet demek ki müminler birbirine selam vererek tanışırlar ve birbirlerinden selamla emin olurlar ve birbirine selamla da ne yapar dua ederler bir mümine selam aleyküm veya selam aleyküm diyen bir kimse selam senin üzerine olsun selam üzere ulaşın selamette olasın benden salim ol benden sana zarar gelmez demiş olasın. Doğru mu? Evet. Amelde böyle mi? Şimdi de. inşallah İnşallah. Evet. Böylece müminler arası dostluk, güven ve karşılıklı iyi niyette ne yapar? Gerçekleşmiş olur inanın selamın Kadir-i bilmeyen o kadar asalak insanlar vardır ki selam günaydın, günaydın merhaba yani o kadar çağdaş insanlar vardır ki dünya halbuki e, bu insanlar Aleykisselamu. Aleykisselamu. Aleykisselamu. Aleykisselamu. evet Aleykisselamu. Evet, <gülüyor> keramet. Evet. Demek ki müminlerin arasındaki selam hoş geldiniz kardeşlerim. Demek ki kardeşlerimiz bize selam verdiğinde hiç korkmayın, rahatsız olma. Beni tanımasanız bile benden size zarar gelmez demek istiyor. Evet, bu da aramızdaki dostluğu, güveni, kardeşliği ne yapıyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Ve Allah Azze ve Celle kitabında selam hidayete uyanların üzerinden hidayete tabi olanların ve müminler Allah'ın hidayetine kavuşan insanlar öyleyse selam da müminlerin hakkıdır. Başkasının hakkı nedir? Değil. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam kitap ehli dahi olsa yolda karşılaştığınızda açtığınızda öncesi selam vermeyin. Diyor. Ve yolun en dar yerini onları ne yapın? Sıkıştırıp onlar selam versin diyor. Yani önce siz ne yapmayın, başlamayın. Ama e, müslüman veya hıristliğin kafir olduğu bilinmiyor. Mesela şu yaşamış olduğumuz toplumda tanıdığına, tanımadığına selam verin. Bu da nedir? Sünnetten gelen bir şey. Ama farçıdaki hakikaten kitab ehli birisi ise ona da ne yapmayacaksın? Selam sen önce başlamayacaksın. Belki bu yaşadığımız yerde bunlar pek gözükmüyor ama Avrupa'da yaşayan birçok kardeşlerimiz var veya da diğer yerlerde onlar selam verecek adam. Ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Tipten ortalık karışıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Ama yaşadığımız şu toplumda da selam verecekler. Kazık gibi bakarak almayanlar da var. Evet. Allah'ın selamını almıyorlarsa, esenliğini almıyorlarsa kendiniz alırsınız. Ki o da lanete müftahap olur. Biraz sonra gelecek ama hatırlatayım. Çünkü e, İslam fıkında selam vermek sünnettir. Almaksa kaldır. Yani bunu almak zorundadır. Evet. Demek ki e, ayeti kerimede de geldiği gibi selam hidayete uyanların üzerine olsun. Ve yine ayeti kerimede siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin. Veyahut aynı ile iade edin diyor. Hangi ayet bu? Güzel. <gülüyor> İyi. Yani hadi. Şimdi aynı aynısıyla veyahut daha müşküyle derken neyi kast ediyor? Hünnette gelen kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere krallara, emirlere gönderdiği mektupların bir tanesine de ve mağfiretuhu eklemiş. Fakat peygamberin kendi ve ashabının arasında ve mağfiretuhu kelimesini sinnetle pek ne yapmıyoruz? Pek bir hiç görmüyoruz. O yüzden de biz bunu ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Selamun aleyküm ve ve berekat. Böyle bir selam verene aynı ilan almak zorundasınız. Çünkü tam selam vermiş. Ama birisi selamun aleyküm demişse siz de aleyküm selam ve rahmetullah ve, ve berekatı de ne yaparsınız? Eklersiniz. Ve hadis-i şerifte işte şu kadar yaparsa 30, 40 diye ne yapıyor? Hasene hasene selam e, mükafatı olduğu da geliyor. Evet. Düşünün şimdi Allah sana güven versin. Allah'ın selamı üzerine olsun dediğinizde rahmeti de bereketi de demek nedir? Çok daha şey? Düşünün şimdi akşama kadar hiç yapmamış bir adama ya Allah senin malını bereket bir dediğine kadar başına gider. ve Allah'ın gazabına uğradığını zanneden, o an başında bir bela, bir musibet olan bir adama, selamun aleyküm rahmetullah dediğinde adam ne yapar? Rahatlayıverir. Yani selamın, insanın ve insan ameli üzerindeki etkisi nedir? Çok çok büyüktür. Evet, bu ayetler Müminlerin birbirlerine selam vermelerini emrediyor. Çünkü selam insanlar arasında emniyeti, barışı, kardeşliği tetiştirir. Müminlerin birbirine dua etmesini sağlar. Selam dini olan, İslam'ı tebliğ eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da selam sancağını taşıyan biricik Resul'dür. Öyleyse selamların en güzeli ona ve diğer peygamberler olsun. Ve Yine namazda dikkat ederseniz ettehiyyatı dediğimiz ve ondan sonra Allahümme salli, Allahümme barik e, duaları da tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve İbrahim Aleyhisselam'ın onlara dua mükeliğinde gelir Evet. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü bir sahabe geliyor soruyor. İslam'ın hangisi daha hayırlı? Allah Resulü 4 ve Vesselam Yemek yedirmen, tanıdığına, tanımadığına selam vermen. Demek ki bu neymiş? Çok hayırlı bir şey. Ve geçmişte de bakın, İbrahim Aleyhisselam'a gidelim. Melekler insan kılığına girerek, Lut'un kavmine gittiklerinde, oraya gitmeden önce İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam, onları yolcu zannedip, misafir zannediyor, tanımıyor melek olduğunu, Hemen onları buyur ediyor, bir hayvan kesiyor, önlerine koyuyor. Düşünün, hayvan kesiyor. Evet. Onların yemediğini görünce ne yapıyor? Korkuyor. Korkma ya İbrahim biz Allah'ın elçileriyiz, melekleriyiz diye devam ediyor. Düşünün ta İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar e, misafirperver olduğunu ve ağırlama ihtiyacı hissettiğini. Ve yaşamış olduğumuz şu topraklarda da kardeşler, cidden bu kültür güzel girmiş bizim toplumumuzda yemeği içmeyi ve yedirmeyi içmeyi ne yapar? Çok sever. Bunda bizim en hamdında hiçbir sıkıntımız yok. Şekiladı böyle zaten. Evet. Bu da tanadığınıza, tanımadığınıza ne yapacaksınız? Yedireceksiniz, içireceksiniz. Vallahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sohbetin başındaki kadısı pek Siz iman etmedikçe cennete gireceksiniz. Birbirinizi sevmedikçe bir imanetini sayılmazsınız. Birbirimizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Demek ki aralarında hastalık olan insanların selam vermeme hastalığı var. Selamı nerede verecek? Görüşecek, de verecek. Görüşmüyorsa selam dolmayınca kardeşlikte hiçbir şeyde ne yapmıyor? Olmuyor. Demek ki hastalık görüşmeme değilmiş. Birbirini Müslümanlar görecek bağı ne yapmayacak? Kesmeyecek. Çünkü size yaptığımız zaman birbirimizi seveceğimiz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamın yayın yayın. Ve birbirimizi görmeyi ne yapın? Arzulayın demektir. Ve Allah onlardan razı olsun. Onların hırsını bize de versin. Sahabeler kardeşlerim böyle yolda giderlerken bile şöyle aralarına bir engel girse. Yani birbirlerini görseler dair. Biri oradan geçiyor, biri buradan. Ayrılırken selam aleyküm şuraya geldiğinde yine birbirlerine selam olmuş Ve akşam karanlık baskığında suratları asılırmış. Kardeşimi göremeyeceğim, onunla selamlaşamayacağım diye sabahı iplen çekerlermiş. Aslında şuradaki iki kardeşi bazen izliyordum ben bunlar ayırayım aralarını falan. Ama şimdi hoşuma gitmeye başladı. Yani cidden, bunlar da aynı şahabenin yaptığı gibi ne zaman görsen o boş bursa onun yanına, o boş bursa onun yanına hiç ayrılmıyorlar. Aslında bir numune olarak bunları birbirine de bağlamak lazım. Yani çünkü birbirlerini görmede e, bu da herhalde üçüncü ayakları. Olur <gülüyor> mu? <gülüyor> Biz düşman mı? Allah'ın ölecesi. Demek ki Müslümanlar birbirini görmeyi arzulayacak. Arzuladığımı da muhakkak. Ne yapacak? Selam gelecek. Ve kardeşlerim selamı verirken insanlar arasında birçok polemik olabiliyor. İşte Esselamu mu? Selamun mu, Her ikisi de var. Esselamu dediğinizde Esselamun olmuyor. Müm düşüyor. Esselamun aleyküm diyorsunuz. Es koymadığınızda Selamun aleyküm diye devam ediyorsunuz. Her ikisi de nedir? Doğrudur. Ama en güzeli selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüdür. Ve Alman'ın da en güzeli ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereketidir. Evet. Bütün anlamlarıyla, bereketliyle, sonuçlarıyla, selam Allah'ın Kur'an'da dediği gibi hidayete tabi olanların üzerinedir. Taha Fethi'lidir. Ve selam Müslümanlarmaktadır. Selam. Müslümanlığa anlattıdır. Allah bunu bilenlerden bilir. Herhalde burada maksat hasıl oldu. Geçelim İshar kelimesine. İshar nedir, biliyor misiniz? İshar değil. Evet, Arapça bilen kardeşiniz. Sözlük <gülüyor> Nerede? İshar. Evet, kardeşlikte en önemli kelimelerden bir tanesidir ve İshar kelimesi en güzel karşılığını Haşr suresinin 9. ayetinde bulur. O da nedir? Kendisi ihtiyaç içinde olduğu halde kardeşini kendine özveriyle tercih etme. İşte kardeşlikte gösterilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Başkaları için özveri özveri de bulunma anlamındadır kelime manası. Sözlükte bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme anlamına gelir. Ve en önemli ahlaki bir kavram, kelimedir. Bir kimsenin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu imkanları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere kullanması, başkasının yararı için fedakarlıkta bulunması demektir. Evet. Bunu başaran var mı? Evet. Başaranlar. Başarım. Ondan da bu suya daldınız. Evet. Bunu başaranlar var. Çünkü sahabe bunu başarmış. Allah onlardan razı olsun. Ve bizim için onlar bu konuda örnek olmuşlar. Yerhamdülük evet. yerler. Ve onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar dahi özveriyle başak kalkmadan ben sana şu yardımı yaptım. Ben bunu yapıyorum. İzzet isterim, şunu isterim, kesinlikle hiçbir şey beklemeden hem de kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşin kendine ne yapmış, tercih etmiş ve hakikaten sarsılmaz, bölünmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarıyla şöyle bir duvarın elemanlarıdır gibidir dediği o kardeşliği bununla ne yapmışlar, tercih, e, tesis etmişler. Demek ki kardeşlik dediğimizde kuru bir kelime neymiş? Değilmiş. Değilmiş. Yani biz kardeşiz. Dediğimizde sevgide, sıkıntıda, ihtiyaçta, her şeyde beraberiz. Ayıbımızı örteriz, birbirimizi yetiştiririz. Hayırda birbirimizi ne yaparız? Yarıştırırız. Kendi nefsimiz evine geldiğinde, yani vakti geldiğinde nefsimize seni ne yaparız? Tercih ederiz demek. Nefsimizi ön plana çıkarıp azız seni kötüleriz demek diyeceğiz. Evet. Demek ki işaret kişinin başkasına yarar ve çıkarını kendi çıkarına tercih etmesi veya bir zarardan öncelikle onu konuğunu, konuğunu koruması şeklinde tarif edilmiştir. Ve bu da din kardeşliğinin en ileri seviyesi. Bir kumanda bile bak bir basısta inmeyi görüyor musunuz? İtaat ediyorum. Evet. İşar anlamında Batı dillerinde kullanılan e, birçok karşılığı vardır. E, Türkiye bu işar Avrupa'dan geldiğinde tam İslam üstülahındaki karşılığını anlamıştır. Oradan dönüp dolaşıp da bize geldiğinde karşılığı cömertlik olmuştur. İşte iyilik sever vaziyetinde olmuştur. Her şeyin rengini değiştirdikleri gibi e, atmışlar bir tarafa, dini terimleri soyutlamışlar, insanlığın anladığı birkaç kelimeyi içine ne atmışlar? Atmışlar. Ama ıstılahta kardeşini kendin ihtiyaç içinde olduğun halde özveriyle hiçbir sıkıntı duymadan kendine ne yapma? Tercih etme. budur. Ve burada kardeşliğin en ileri seviyesidir. En tepedekidir. Ve inşer kavramı Kur'an-ı Kerim'de dört ayette geçer arkadaşlar. Aleyküm selam Yusuf 91'de, Taha 72'de, Naziyat 38'de ve A'la 16. Dört ayette kavram olarak gelir. Sözlük manası ise bir ayette gelir. Onda benim dediğimiz gibi Haşr suresinin dokuzuncu ayetinde. Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kardeşleri kendine tercih ettilerdi. Evet. Ve inşanın terim anlamına esas olarak gösterilen ayette bütün mal ve varlıklarını Mekke'de bırakarak Medine'ye göç etmek zorunda kalan peygamberi ve diğer muhacirleri şefkatle kucaklayıp mal varlıklarını onlarla paylaşmaktan çekinmeyen Medine'li Müslümanlar örgüyle anılmış. Ayette onların şahsında Müslüman toplumun bazı temel manevi ve ahlakı özelliklerine temas edilmiştir. Allah onların ahlakını bize de versin. Amen. Şimdi bu gibi ifadeleri hatırlatarak özellikle Müslümanların imanı gönüllerine yerleştirmeleri ve iman da gönüle yerleşince bu gibi ahlaki kavramların, değerlerin de içimize ne yapması? Yerleşmesi'dir. Yani sadece ben iman ettim deme insana ne yapmıyor? Yetmiyor. Konuşurken diline sirayet edecek. Bakarken gözüne sirayet edecek. Elinden bir şey veriyorsan eline sirayet edecek. Yani bu iman her şeyine ne yapacak? Sirayet edecek. Halk arasında bakın konuşurken, hatta dolmuşta demin Yaşlı bir amca uyardım. Anasını sattığım şöyle ettim. Ya amca dedim ya Allah'tan kork. Bak kocamansın. Belki torunların da var. Birisi sana pecevenk dese hoşuna gider mi? Ya ne diyorsun? Ne dedi? Ya anasını sattığını dediğin kelimesini 14 kişi birden duydu. Ya sen karı satan bir adam mısın ya? Dur dur Ya ben öyle demedim ki dedi. E, ne dedi? Ne söyledi? Bir daha söyle bakayım. Anasını sattım Ya kimin anasını sattıyorsun sen? Yani öyle kavramlar giriyor ki Müslüman diline dikkat edecek. Ne demek anasını yani? He Mustafa. Evet. Yani dile, gönüle, azalara, her şeye iman ne yapacak? Şirayet edecek. Kardeşler. Ve bizler şirayet etmemişse ettireceğiz. Nasıl ettireceğiz? Bakın. Aleyküm selamlarım. Evet. Bakın şimdi sahabeler örnek verdiğinde sahabelerin davranışları bu konuda. En çok insanları etkileyen iki örnek vardır. Hemen hemen duymayalnız kalmamıştır. Birisi hizmet eden muhacire ensarın hanımlarını toplayarak hangisini istiyorsan boşayın ilk sonra senin işte malım, yarısı senin, işte evin yarısını böleyin senin ifadesi Hakikaten özleriyle hareket edilen nedir? Bir harekettir. Bu Müslümanlara çok güzel nedir? Örneklerdendir. Ve yine e, kardeşliğin en zirvesi e, suhatliyken bu davranışı yapanın ölürken bile yaptığını görürsünüz. Ölüm anında e, su, su diye inleyen bir sahabeye başka bir sahabe ne yapıyor? Su götürür. Bir damla ya var ya yok. Tam ee, dudaklarına diyor dedim, içireceğim. Başka bir yerden inlemeyi görüyor. Ne yapıyor? İşaret ediyor yani. Almıyor. Ona gidiyor. Tam diyor dudaklarına getirdim. Başka bir inleme duyduk. Almadı diyor. Dudaklarını çekti. Selamlar Allah'a emanet Selamdan gidiyoruz. Ve ona koştum diyor. Vefat etti diyor. Hemen dedim ki öbürüne gideyim. Geldim ki o da etmiş. Hemen birinciye geldim. Hiçbirine de ne yapmıyor? Nasip olmuyor. Bakın paylaşmak dediğimizde bu paylaşmanın bizlere örnek olması gerekir. Şey, hoş geldin. Evet. Demek ki Müslümanlar birbirini şefkatle ne yapacak? Kucaklayacak ve şahsi menfaatlerinden zevklerinden fedakarlıkta bulunacak. Çünkü ihtiyaç içinde, sıkıntı içinde o kadar çok Müslümanlar var ki, bu Müslümanlara ihtiyaçlarını giderme bizlerin nedir? Görevleridir. Birçok insan vardır, hocalar olan, Biz onu demiyoruz. Ey Müslüman, namazı kılın, orucu tutun, zekatı verin diye işaret et. Yani siz vereceğiniz yerleri, zaten göreceğiniz yerleri nedir? Göreceksiniz. Avrupa'daki birçok Müslümanlar çıkarlar, e, camilerinde en çok gelen şikayetlerden, hep dilenciliklerden bahsederler. Bizler burada anlatmak istediğimiz nokta bu değil. Müslümanlar, Müslümanları ne yapacak? Gözetecek birbirini, hayra ne yapacak? Teşvik edecek, özveri de bulunacak. Ve bu ayetleri kör olarak ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Nefsinizin cimriliğe eğimliliğinden ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız. Evet. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, inanın bize nedir? Evet. Yük. vereceksiniz vereceksiniz. Evet. Ama yedirdiğimiz, içirdiğimiz, giydirdiğimiz var ya, işte o sizi ne yapacak? Kurtaracak. İşte bu ayet münasebetiyle İhsar kavramı ahiret saadetini elde etme arzusuyla başkasının iyiliğini ve mutluluğunu kendine ve kendi zerklerine tercih etme başkasının ihtiyacını kendi ihtiyaçlarından daha önde tutma şeklinde gelmiştir. Ve cömertliğin en ileri derecesi olarak zikredilmiştir. Evet kardeşler yine kaynaklarda bir kimsenin sıkıntı içinde bulunmasına rağmen imkanlarını başkası için kullanıp nefsinin mahrum bırakması hakikaten düşünülmesi gereken en önemli noktalardan nedir? Bir tanesidir. Var mı hakikaten günümüzde böyle bir baba diye hiç sormanıza gerek yok. Geçmişte çıkmışsa bugün de çıkar. Yarın da ne yapacak? Çıkarır, çıkacak. Çünkü İslam insanın özüne girdikçe değişmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şu Medine değirmenci körü gibi diyor. Fişi atar, temizli ne yapar? Çıkarır. Çünkü insanlar madenler gibi diyor. işlendikçe ne yapar? Işıldar. Bırakırsa olduğu gibi ne yapar? Kalır. Evet. Öyleyse imanın, İslam'ın e, istediği insan ne yapacakmış? devamlı işleyecekmiş? Allah onlardan eylesin. Ama infak ederken de şu noktaları unutmamak gerekir. Ölüm döşeğine düşen bir sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı da şahit tutarak diyor ki Ey Allah'ın Resulü sen şahit ol ben malımın hepsini Allah yoluna ne yaptım? İnfak ettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapmıştır? İzin vermemiştir. Yarısı yine izin vermemiş. Üstte birinden fazlasını vasiyet etmesini ne yapmış? Tavsiye etmiş. Çünkü çoluğunu çocuğunu başkasına muhtaç ne yapma? Bırakma demiştir. Ama tabi şu da var. Unutmamak gerekir ki bu konuda Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi ihate ettiği halde e, kulu hesaba çekiyor. Ey kulum geri ne bıraktın? Diyor e, ki ya Rabbi Başkalarına muhtaç olmasından korktum. Malmül bıraktım. Eğer diyor şimdi onun, onların ne halde olduğunu bilseydin çok ağlar az gülerdim. Onları korktuğuna uğrattım diyor. Ve yine başka bir kulu hesaba çektiğinde ilmiyle her şeyi bildiği halde geridekilerine ne bıraktım? Ya Rabbi ne varsa senin uğruna feda ettim, infak ettim ve onları da senin fazla keremine bıraktım diyecek diyor. Allah Azze ve Celle eğer şimdi onların hallerini bilsen çok güler azalardım. Ben de onlara fazlından verdikçe verdim diyor. Bunları da unutmamamız gerekir kardeşlerim. Hadi. Bu karın üstünde bulabilirsin canım. Numarasını da sabah vereyim istiyorsun. Evet. E, Rekat baklarında Ve yine arkanda zengin var işler bırakmam onları insanların elindekine göz dikecek derecede yoksul bırakmandan daha iyidir. Eşinin ağzına verdiğin bir lokma dahil olmak üzere iyilik olarak yaptığın her harcama sana nedir? Sadakadır diyor. Demek ki kardeşlerim, işar kavramı genellikle mali fedakarlıklar için kullanılmakta olsa dahi aynı zamanda can fedası da nedir? Gündeme gelmektedir. Birçok sahabe, ki Allah onlardan razı olsun, evet. savaşın kılıştığı kızış, anda Allah Resulü ve Vesselam'ın önüne gelerek bedenini ne yapmıştır? Süper etmişlerdir. Sadece işar kavramı mallan, sınırlı değil. Canı, canı da ne yapıp peygamberin önüne kendisini feda ederek, anam babam nefsim sana feda olsun diyerek kendi canlarını da feda eden Müslümanlar etmiştir Günümüzde de çıkar. Gelecekte de bu insanlar ne yapacaktır? Çıkacaktır. Allah sayılarını artırsın. Evet. Demek ki İshar kavramı çok çok önemli bir kavram. Ve en yüksek derecede sevgi ve seven kişinin gerektiği sevgiyi göstermesinin nedir? Bir tezahürüdür. Hani deriz ya biz aramızda. E tabi bu da bir yerde iyi bir şey. Ben seni Allah için çok seviyorum. O da der ki, ben rızası için sevdiğin Allah seni de sensin. Bundan öte davranışları da Allah'tır. Sadece lafta değil, olmuyor. İşte bunları da yanında ne yapmak? Dedik ki ya, o da güzel bir şey diye. Onu pınadık mı? Sayın Başkanım. Çapkanı çıkar, kelime görüyor. <gülüyor> Ve Kur'an-ı Kerim'de kardeşlik kavramı hakikaten çok yerde geçiyor kardeşler. Ee, Ağırıca kardeşlere dersten sonra böyle ayetlerin hepsinin yerleri var. Almak için alabilir. Ve huvvet kelimesinin kötü olan ahit kelimesinden e, türev olan 96 yerde kardeşlik şeyi geçiyor. Ve teker teker baktığımızda görürsünüz ve müminlerin özellikleri olarak zikredilir. Hadislerde kardeşlik kavramına bakacak olursak, şöyle kısaca üzerlerinde durup geçeyim. Mümin, müminin kardeşidir. Diyoruz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İkisi de geliyor. Birisi bu da ödette, biri birinci hudukta. Allah'ın birbirine kardeş kulları olun. Ey insanlar hepiniz kardeşsiniz hepiniz Adem'in uğurlarısınız Adem'de topraktandır diyor bu hali sizden biriniz kendi nefsi için sevip arzu ettiğini kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek iman etmiş ne yapmaz sayılmazsınız diyor yani burada kardeşimizi, kardeşliğimizi test etmek için bazı rivayetler yani bununla ne yapıp ne yapmadığınızı düşünün tabii zalim de olsa mazlum doğsa mümin kardeşine yardım et. Sahabe diyor ki ya Allah'ın mazlumu anladık da zalime niye yardım edelim ki diyor. Onun da diyor zulmüne mani o ona nedir? Yardım der. Evet. Birimiz bir meclise gelince selam versin. Kalktığında yine selam versin. Birinci selam sonuncudan evla nedir? Değil. Demek ki selam vermede, giderken selam vermede neymiş? Kardeşliğin gösterdiği. Birliğin, beraberliğin neticesi. Evet. Bu konuda e, birçok rivayet geliyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, ona yalan söylemez, ona yardımı terk etmez ve bir Müslümanın, bir Müslümana olduğu mallı, canı nedir? Canı aradır. E, Gözünü dikerse malına elini keşerler. Kanına gözünü dikerse kanından olur. Namusuna gözünü dikerse onu da canıyla ne yapar? Eder. Ve yine ruhlar bir araya getirilmiş gruplar gibidir. Tanışıp uyuşanlar birleşir. Uyuşmayanlar ayrılır. Buhari Enbiya'da Müslüm bir de Ebu Gavuz edetti. Benim bildiğim bu. Senin bildiğini bulamadım. Üç konuda Müslümanın falbi kim tutmaz? Hiyanet etmez. Amellerde ihlas. Emirlere mesajat. Cema cemaattan ayrılmama. Üç konuda Müslüman buna ne yaparmış? Çok dikkat eder. Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Karşılaşmak isterse selam. Hast olursa ziyaret. İhtiyacı varsa ihtiyacını gidermek. Orada yoksa oradaymış gibi savunmasını yapmak. Aksırdığında hamd der ona tespit etme, dua etme. ve öldüğünde cenazesinde bulunmaz. Demek ki bunlar müminin, müslümanın birbiri üzerinde neymiş? Haklarıymış. Evet. Ve yine Allah Azze ve Celle kardeşlerim şöyle buyuruyor Resulun diliyle benim celanım için diyor birbirini sevenler nerede? Mahşerde Allah Azze ve Celle bunu ne yapacak? Söyleyecek, nida edecek. Allah burada değil çıkan şanlı kullardan eylesin. Ve onların arasına bizleri de kalsın. Unutmayalım ki Allah'ın eli cemaatla beraberdir. Cemaatta rahmet ayrılıkta azap vardır. Bereket cemaatla beraberdir. Cemaattan bir karış ayrılıp ölen kimse cahiliye ölümü üzerine, küfür üzerine ölmüş olurdu. Cemaattan bir karış ayrılan kimse boynundaki İslam bağını çıkarıp atmış olurdu. Evet. Sizin için korktuğum Dünyanın sizden öncekilerin önüne yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların birbirine karşı mesaniyet güttüğü gibi sizin de birbirinize karşı mesaniyet gütmeniz ve durumun onları helak ettiği gibi sizi de helak etmişsidir diyor Bukhari benden. Evet. Birbirimize hediye verin ki dostluğunuz artsın, aranızdaki kim gitsin diyor. Evet. Muhabbet. Sakın iyilikten hiçbir şey küçük görmeyin. İyilik yapın, İsterse mümin kardeşine güler yüzden karşılaman dahi olsa hafife alma diyor. Niye? Şimdi sakin geldi, hamur taraf oturdu. Bir de sakin geldi, gülerek oturdu. Hangisi daha hayırlı? Geçen hafta bir diş ağrısı çöktü. Ben şöyle yaptım. Şuradan iki tane arkadaş değil. Ya hiç düşünme diye kafana takma diyor. Nasıl düşünmem? Şöyle taş gibi vuruyor. Ama arkadaşlar da biri marketçi, biri tüccar sanki dünya malının altında kalmışım. Ben onu düşünün Boş ver ki dünya malının. Evet. Yani herkesin kendine göre çıkarıp düşündüğü bir şeyler var. De Allah razı olsun. Her iyilik bir sadakadır. Müslüman kardeşini gülümseyerek karşılaman ve e, ona kovandan bir su boşaltman iyiliktir. Yani bir bardak su dahi iyilikten diyor. Evet. Yine Müslüman kardeşine dua et diyor. Çünkü gaibin, gaibe duası Allah dünde nedir? Makbuldur. Kardeşine dua ettiğinde diyor orada yokken bir melek de diyor şuraya yanağını yapıştırır ona da. Yani burada bir misli. Yani Belki de hiç kabul edilmeyecek bir duanı kardeşine yaptığın bir duayla ne yapın? Kabülüne de ne yapıyorsun? Sebep oluyorsun. Evet. Yine bunun gibi birçok neler var? Hadis-i şerifler. Ee, hadis şerifler var. Hangisini okursak okuyalım. Ee, bunlar ee, bitmez. Fakat almak isteyip okumak isteyen kardeşlere buraya bırakmayın. Unutmayalım ki kardeşler, hadislerle alakalı son zikredeceğim rivayet, İsrailoğulları 71 fırkaya bölündü. işlerinden sadece bir Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Kardeşti bunlar. Aynı ilaha ibadet ediyorlardı. Aynı peygamberi kabul ediyorlardı. işlerinde bir tanesi kutuldu. <gülüyor> Allah Resulullah'ın İstelatü Vesselam benim ümmetimde 73 fırkıya ayrılacak, sadece bir ama dikkat edin herkes aynı ilaha aynı peygambere inandığını söylediği halde herkes kendini haklı ve herkes de kendini ne yapıyor kurtulan fırka olarak görüyor. Allah olduğunu iddia edenlerden değil hayatına geçirenlerden müziği. Hatalarımızı bağışlasın. Ve son olarak kardeşlerim bu ve kardeşlikte görevlerimiz neler? Belki vaktiniz alıyor ama? Kalabalıkları bir millet haline getiren en müessir amil dindir kardeşlerim. Yani ne kadar kalabalık olursa olsun, kuru kalabalık mesela bir Galatasaray maçı bir Beşiktaş maçı maçı seven arkadaşlar için diyorum. Ne kadar genişliklerini bir araya getirirse getirsin, kırında birbirine o insanlar ne yapar? Düşer. Yani birbirlerini bağlamaları o, o niyetlerdir. Ama bir bütün ayrı dilleri, ayrı renkleri, ırkları, zayıfları, köleleri, zenginleri, paçahları dahi ne yapar? Birleştiren bir amirdir. Yani her şey. Mesela yaşamış olduğumuz şu ortamda çiçek bayramı, kadınlar bayramı, bilmem neler bayramları falan filan teferatına girmiyor. Siz doldurursunuz oraları. Kaç kişiyi bağlıyor bu? %80 mi? Yok. %80 gavul mu var? Ama bir kurban bayramını düşünün. Lehte aleyhte herkesi bağlıyor. Yani bütün dünyayı bağlıyor. Demek istediğim bu. Yani sen şurada bir bayram icat ediyorsun. Sadece senin olduğun yere has kalabiliyor. Evet. Ama bir kurban bayramı ister et bayramı desinler ister vahşi desinler, ne derlerse desinler. Bütün dünyadaki inanan insanları ne yapıyor? Bağlıyor. Yani din dediğimizde dinin bağlayıcılığı çok güçlüdür. Ve din adına evet. yapılan savaşlar vardır. Dünyadaki şu an savaşların ...hep altındaki yatan... ...din savaşlarıdır. Yani... ...şey savaşları değil. Öyle... Var ...falan falan yere girdi, Irak'a girmiş... ...şöyle yapmış, böyle... Yok arkadaş... ...din savaşı var. Çünkü o kafirler... ...Ira'ya girerken... ...tanklarının önünde kocaman ne vardı? Haç resimleri vardı. Hep yanlarında papaz vardı. Ve evlerinden toplanan... ...Müslümanlar kadın olsun, erkek olsun sorgulamada hep o misyoner Hristiyan papaz dedikleri insanlar vardı. Oraya saaliyetlere gidenler. Evet. Demek ki kalabalık bir milletleri bir araya getiren en önemli amin neymiş? Din. Aynı inancı paylaşan toplumlar çok kısa zamanda kaynaşıp bütünleşir. Çünkü aynı dine mensup olmanın en tabi neticesi de elbette ki din kardeşiydi. Öyleyse bu din kardeşliğine bozacak her türlü söz, davranış, hareket uzak durulacak. Uzak durmayan uyarılacak. Hala hareket ediyorsa aynı kafapın malikye yapılan hareket ona da yapılacak. Selam bile verse alınmayacak. Adam ulanık olur. Yeryüzünün bütün genişliği Dar. ne oldu? Dar geldi. Tövbe etti hatalarını anladı. Bütün insanlarda onun yine aynı nedir? Kardeşiydi hiç değişmediler ki sadece hatasını anlaşılmasına bakıldı. Evet. Demek ki durum böyle ise bu kardeşlikte inancımızın gereği ise biz bu mesuliyeti yerine getirmek zorundayız. Ve uhulliyeti kardeşliği baş tacı yapmak zorundayız kardeşler. Unutmayın siz birbirinizin kardeşi olmazsanız kafirler de birbirinin kardeşi. Onlar da birbirlerinin nedir? Destekleyicisidir. Siz Müslümanlar, ben burada iyiyim, sen orada iyisin. Kafir senin haline seviliyor. Sen şeytana düşman olduğunu söylüyorsun, şeytanın karşısına geçmiş, durduruyorsun. nasıl kardeşlik böyle? Bu kardeşlik değil. İslam sarayının bütün ihtişamıyla devam etmesi için herkes bulunduğu yerde gerekeni yapacak, Asla yerini şafını terk etmeyecek. Doğardan bir taş düşüyorsa, diğer taşı oynatmaya kalkmayacak. Hemen o taşı yerine ne yapacak? Yerine güzelce koyacak ve binanın yıpranmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Unutmayın, koskoca dağlar küçücük taşlardan olmuşsunuz. Ve taş bakın, belli bir yıllar geçince ne yapıyor? Koskoca dağlarda koca koca Gedikler ve oranın manzarasını ne yapıyor? Bozuyor. Kardeşliklerin arasındaki gedikler de hep bunlardır. O bakımdan hiçbir Müslüman o kuvveti, kardeşliği zedeleyecek ne bir söz ne de bir harekette bulunmayacak. Evet. Uyuyabilir ama sohbette. Beşeriyet icabı yapılan hatalar en kısa zamanda giderimleridir. Küskünler, dargınlar varsa bunlar kürüp gitmeyecek, alaka kesilmeyecek. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dargınlığın sınırını kaç gündür Ali? Üç. Üç günden fazla uzatıyorsa demek ki bu insanda tevhid-i diye bir şey yoktur. Evet. Bu helal değildir, caiz değildir. Biz Müslümanlar kardeşlik hukukunu birbirimize karşı göstermek zorundayız. Demek ki bu sohbetin şöyle kısaca bir özetini yapacak olursak Müslüman Müslüman ne yapacak? Sevecek. Allah razı olsun. Evet. Hastan sonra sana ayrı bir sevgim var benim. <gülüyor> Sevinmesiyle sevinecek. Üzüntüsüyle üzülecek. Madden, manen yardımcı olacak. Özını, namusunu, malını ne yapacak? Koruyacak. Onun bulunmadığı bir yerde hakkına tecavüz ettirmeyecek. Hastalandığı zaman <gülüyor> okulmuş demir ziyaretine gidecek. Vefat ettiği zaman <gülüyor> ya ayıp olmasın gidelim cenazesine bak cenazesine de gitmedi demesinler demeyecek. Orada da kalmayacak demir gidecek. İstişare ettiği zaman ona doğru bilgi verecek. Onun duygularıyla ne yapmayacak? Oynamayacak. O da ona bir sür vermişse onu ifşa ne yapmayacak? Etmeyecek. Borç istediğinde, bir hacet kendisine ilettiğinde derste de zikrettiğimiz gibi bulunduğu durum neyse ona göre ne yapacak? Doğranacak. İlişkisini kesmeyecek. Beşeriyet icabı olabilir. Bir dargınlık olmaz mı? Olur. Bakın sahabenin nasıl çözdüğünü anlatayım size. İki arkadaş düşünün, sahabe olsunlar. Allah kendi önden razı olsun bu kardeşlerimizin de. Geçmişte biliyorsunuz kanalizasyon sistemi diye bir sistem yoktu. Hala da olmayan yerler var. Yemen'de var mı? Yok. Yok orada yokmuş da hala. Evet. Şimdi iki kardeş düşünün ki sahabelerden bunlar. Bir tanesi tutuyor öbürünün duvarının dibine gider kurunu kazıyorsun. Kualetinin. Tabi zamanla ne yapar? Onun suyu, kokusu öbür kardeşinin evinin içine çıkıyor ve rahatsızlık veriyor, hasta oluyor. Ne kadar söylese takmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Şimdi ne yapardınız böyle bir hareketle? Şimdi oraya gitme. <gülüyor> <gülüyor> Sade ben Allah'ta yediğim için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve durumu anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Resulü diyor ki, insanların diyor çokça geçtiği bir zamanı, günü, gözet. Bütün eşyanı topla, yolun ortasına yığ, sen de üzerine otur. Kim sorarsa, aha bunun yüzünden diyor. Ve kim gelirse, komşunun yüzünden diyor. Ve hemen o komşu, çukuru değiştirmeyen komşu ne olur gel, ne istersen yapacaksın. İstersen evini başka yere yapacağım diyor. Yeter ki sen ben insanlara ne yapma, Decih etmedi. Bakın oradaki problemi çözme yolunu gördünüz mü? Yani Allah'a ve Resulüne haval var. Oradan gelen hayata geçirme var. Bugün aynı şekilde davranış yaparak kaç tane ailenin ben gittiğini bizzat şahit. Yani birbirlerini vurma, kırma, yani değiştirmediği için, başka bir yere eşmediği için birçok aileler ne yapıyor? Göçebiliyor, tavze edebiliyorlar. Ama bu for, e, e, formülü uygulayın, muhatta ne yapar kazanır. Evet. Ve din kardeşine <gülüyor> kim besleyecek, beslemeyecek mi? Beslemeyecek. Çünkü kim adalet, şeytanın tutmamaları değil. Ne olursa olsun boğaz etmeyecek kim tutmayacak. Hasret etmeyecek, kıybetini yapmayacak. Gizlice yaptığı bir günahı varsa. Ve o günah da bir başkalarına zarar vermiyorsa bunu tutacak, kapatacak ve tenhada gördüğünde ona ne yapacak? Edecek. Yani öyle de bırakmayacak. Masiyatı da edecek. Alay etmeyecek. Küçümsemeyecek. Hakaret etmeyecek. Sevmediği lakatlarla hitap etmeyecek. Geçenlerde bu ifadeyi kullandım. Buradan bir tanesi dedi ki bunlar hep sende var evet, dedi. Evet <gülüyor> Din kardeşine karşı böbürlenmeyecek, büyüklenmeyecek, kendini ondan üstün görmeyecek. Suizan etmeyecek, her zaman kardeşine suizan edecek. Her zaman. Ama e, hakikaten yaşamış olduğumuz şu toplumda Müslümanlar da şu ahlakı bırakıp kafirlerin ahlakını almışlar. Hiç hükmüzan etmiyorlar. Halbuki a.s. hayır onu inşallah diyor. Yani hayır düşünüyor ama Müslüman hiçbir şey yokken suizan yaparak kalbini ne yapıyor? Yine bozuyor. Tabi burada bir de Türk-Kürt karşıtlığı varsa demin de dedi ya arkadaşlar siz Kürtler böyle diyorsunuz diyor. Evet. <gülüyor> Pazarlığının üzerine pazarlık yapmayacak zaman zaman ziyaretine gidecek. Onunla arayı açmayacak. Çünkü gözden ırak olduğun insan gönülden de ne yapıyor? Irak oluyor. Ve hediyeleşecek. Hakikaten hediyeleşme müminlerin yani insanların arasında hatta sosyal toplum olan insanların arasında çok önemli bir şeydir. Basit gördüğüm bir hediye o insanın kazanılmasına Hatta çok ileride çok daha hayırlı olmasına bile ne yapıyor? Sebep oluyor. Ve İslam da bunu çok güzel kullanmıştır. O kalbi İslam'a ısınsın diye birçok insana ne yapmış? Maaş bağlanmış. Hatta gelen ganimetlerden de ne yapılmıştır? Bir şeyler verilmiştir ama Müslüman olmadı halde. Sırf kalbi İslam'a ısındırırsın diye. Öyleyse Müslümanlar da bunu ne yapacak? Devam ettirecek. Ve en büyük Günümüzdeki eşitliklerden bir tanesi küçükler büyüklerine hürmet etmiyor. Küçükler artık e, edepsizlikte, ahlaksızlıkta hak satına gelmişler. Küçükler büyüklerini bilecek arkadaşlar. Bilmediği zaman İslamı, imanı yaşamamız değil. Büyük küçüğü bilecek. Eskiden sanayiye gittiğimizde Çıraklar, uhtalarının elini öperlerdi değil mi? Evet. Şimdi ne çırak, ne kalfa, ne usta ilişkisi kaldı. Bir iki sene geçtikten sonra ben ondan da ustayım. deyip çekip gidiyoruz değil mi? Halbuki İslam büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerine merhamet etmeyen bizden değil. Evet. Hatı yürekli ne yapmayacak? Olmayacak. Çünkü öyle kayalar vardır ki Allah korkusundan bile ne yapıyor? Yuvarlanıyor. Ve o kayalardan kular fışkırıyor. Müslüman da katı yürekli ne yapmayacak? Olmayacak. Eğer sen katı, sert, haşim olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi. Diyor. Evet. Ve iki Müslüman ya da iki Müslüman toplum arasında bir anlaşmazlık olursa aralarını adaletle bulup barıştırılacak. Yine her zaman merhametle, şefkatle, rızkla Müslümanlar birbirine muhalefet edecek. Zülmedene, zulmüne engel olunacak. Mazluma da zalimin zulmünü ondan gidermede yardımcı olunacak. Ve Müslümanlar komşuluk hukukuna da titizlikle ne yapacak? rivayet edecek. Cennet cehennem bahçesine bakacak olursanız kardeşler bir şehitten bahsediyor ve en çok etkileyen rivayetlerden komşusu şunu yani eskiden hala şekli var böyle. Duvarlar hep birbirine bitişiktir bazı köylerde. Komşusu izin vermediği halde bir mertek saklışın. Cennete o şehitin ruhu o merkeze takılı anır, ta ki ondan helalleşene kadar. Yani bütün. Ben, ben, kapı, çivi gibi bir şey. Evet. Yani oraya bir çivi çakıyor. Komşu razı olmuyor bundan. Hatta Cibril diyor, o kadar geldi gitti, o kadar geldi gitti ki ben neredeyse komşunun diyor bana miras olacağını diyor. Müslüman da ne yapacakmış? Demek ki kardeşlik hukukunun yanında bir Müslüman da ne yapacak? Çok dikkat edecek. Alışverişte ve diğer rüfuslarda din kardeşini asla ve asla ne yapmayacak? Aldatmayacak. Çünkü aldatan bizden dövürler. İşte Müslümanlar burada sıraladığımız veya unuttuğumuz birçok şeyler var ki bunlar yapmakla görevli bir ve her kim şu saydıklarımızı dahi yapsa inanın dünyasını cennet yapar. Yani sırdakileri harfiyen hayatına geçirse Dünyadayken cenneti ne yapar? Yaşar ki şahabeler bunu ne yapmışlar? Başarmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ancak zamanla bu güzelliklerimizi, bu özelliklerimizi ne yaptık? Hep kaybettik. Kimimiz kadının lafına baktı. Vay bana şunu şunu dedi. Vay sen onun yanında aşağıda mı kalacaksın? Sen ondan daha üstünsün. Verdi diye verdi ayarı. Vay benim çocuğuma falan şöyle yapmış. Kişini çakmış. Vay şu bize geldi mi ki de on kere gidiyoruz ayağına gideceğiz. Müşan yani. Ben geliyorsam o da gelecek. Gelmiyorsa ben gitmem. Yani bu tür kadın laflarına baka baka baka ve bazı cahillerin Müslümanlar uya uya uya birçok kaflet ehli ve beyinsiz diyeyim insanlar çıkarıp bu kardeşliğin bu uhuvvetin bozulmasına sebep oldular. Unutmayalım. İslam düşmanları da bizleri bölebilmek için çeşit çeşitiyle ve tuzaklara girerler. Ama giyinişe, ama dünyaya bakışımıza, ama burada tanımadığımız başka Müslümanlara bakışımızı her zaman ne yapıyorlar? Engellemeye çalışıyorlar. Hatta bir rivayet hatırlatayım. Ne zaman diyor deccalı konuşma aranızda bırakıldı, deccal o gün zuhur edecek diyor acı seriflerde biliyor musunuz? Bugün bakın. Ben bildim bileli kendimi hep Mehdi İsa Aleyhisselam'ın muzulu ve deccal meselesi hep taralama kampanyası vardır. Hep inkara götürülür. Hala da biri çıkar ben Mehdi'yim der. Biri çıkar ben İsa'yım bak uçakla aşağı indim der. İşte biri ben falanım der. Falan bir yerden bir yere ya deccal çıkmış işte Orta geziyormuş falan. Yani. yani hep bunlarla ne yaparlar? Değerlerimizden oynamaya çalışırlar. Halbuki biz kendi değerlerimizi öğrensek bizim değerlerimizden kim oynayabilir? Hiç kimse. Allah Azze ve Celle bizleri birbirimize kardeş yapmış. Bunun kıymetini bilelim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği o müjdeyi hak edelim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsi için kardeşinin isteyene ne yapıyor? karşılığında cennet vardır. diyor. Allah Azze ve Celle bizlere e, günahlarını bağışlasın, bizi birbirimizi nefsine bir anasını bırakmasın. Nasıl bir kul olmamızı istiyorsa bizleri öyle hayırlı bir kulu eylesin ve bizi son nefesimize kadar İslam'a hizmet edenlerden eylesin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, müjdelediği hak sayısı üzerine bizlerize ulaşın. Allah Azze ve Celle'nin anlattığımız zorluğunu amel eden hamle müsaade edin. la ilahe illa enke. Estağfurullah ve tuğbili. Elhamdülillahi Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekü.